Bu yalımlardan, ışık değil, görünür bir karanlık fışkırır. Fernando Pessoa, Şeytanın Saati Seslendiren Akın Altan İstasyondan çıktılar. Sokağa varınca kadın şaşkınlıkla oturduğu sokakta evine birkaç adım mesafede bulunduğunu gördü. Dona kaldı. Ardından yol arkadaşına şaşkınlığını ifade etmek için geriye döndü. Ama arkasında kimse yoktu. Ayısı ve ıssız sokak vardı. Bir tren hattının son istasyonu olabilecek ya da öyle görünebilecek hiçbir binanın olmadığı sokak. Şaşkın, yan uykulu ama içten içe uyanık ve endişeli evine kadar gitti. İçeri girdi, yukarı çıktı. Üst katta kocası henüz yatmamıştı. Çalışma odasında kitap okuyordu. Kadın girince kitabını bıraktı. ''Nasıldı?'' diye sordu. Kadın, ''Gayet iyi geçti. Balo çok ilginçti.'' dedi. Ve kocasının bir şey sormasına fırsat vermeden ekledi. Balodakiler beni arabayla sokağın köşesine kadar getirdiler. Kapıya kadar gelmelerini istemedim. Orada indim. Israr etmek zorunda kaldım. Ah, öyle yorgunum ki.'' Ve yorgun argın, kocasına öpücük vermeyi de unutarak yatmaya gitti. ''Oğlu, doğduğunda görünüş olarak tamamen normaldi.'' Ama ileride bir dahi olacağını göstermekte gecikmedi. Şiirlerinde tuhaf ve aysı bir hava vardı. Sanki önceki bir yaşamda yeryüzünün tüm kentlerinin üstünden uçmuş birisinden aldığı büyük şeylere yönelik bir arzu. Şiirlerini kanatlandırdı. Yaşantısındaki hiçbir şeyle açıklanamayan büyük köprülere ilişkin bir imge dizelerinde sık sık geçerdi. Bir defasında, neredeyse uyurken yazılmış bir şiirde, Tüm dünyanın görüldüğü yüksek bir tepenin üzerindeyken tıpkı İsa'ya olduğu gibi içindeki bir şeyin ayartıldığını söylemişti. Aşağıda olanaksızdan da öte bir mesafede saçılmış yıldızlar gibi büyük ışık lekeleri vardı. Yeryüzünün kentleri kuşkusuz. Onları şeytan gösterdi ona. Bunlar dünyanın büyük kentleridir. İşte Londra. Ve belli mesafedeki birini gösterdi. Bu Berlin. Ve bir başkasını gösterdi. Ve şu, oradaki Paris. Bunlar karanlıklar içindeki ışık lekeleridir ve biz, Sırrın ve bilginin gezginleri bu köprünün üstünde, Onların çok üzerinden geçiyoruz. Ne korkunç ve muhteşem bir manzara. Aşağıdaki tüm bu şeyler nedir? Tüm bunlar, bayan, dünyadır. Tanrı'nın isteği üzerine, oğlu İsa'yı tam burada ayarttım. Ama tahmin ettiğim gibi sonuçsuz kaldı. Çünkü oğul sırra bahadan daha vakıftı ve düzenin meçhul üstadlarıyla doğrudan ilişki içindeydi. Bu, düzen dilinde denildiği gibi bir sınamaydı ve aday hayran olunacak biçimde davrandı. Peki anlamadım. Gerçekten İsa'yı burada mı ayarttınız? Evet. Şimdi derin bir vadinin olduğu bu yerde, o zamanlar bir dağ vardı elbette. Dipsiz derinlikte de büyük jeolojik değişiklikler olur. Burada, geçtiğimiz bu yerde zirve vardı. Nasıl da hatırlıyorum. İsa beni Tanrı'nın da gözden çıkardı. Ben Tanrı'nın övdünü ve emrini yerine getirdim. Çünkü bu benim görevimdi. İsa'yı var olan her şeyle ayarttım. Kendi aklıma uymuş olsaydım onu, var olamayacak şeyle ayartırdım. O zaman genel olarak dünya ve özel olarak Hristiyanlık tarihi belki farklı olurdu. Ama bütün dünyaların en yüce mimarı yazgının gücüne karşı, bu dünyayı yaratan Tanrı ve ben taşralı küçük şeytan ne yapabiliriz ki? Ama bir şeyi hem inkar edip hem de nasıl doğrulayabiliriz? Yaşamın yasası bu, bayan. Beden... Haddinden çok ayrışmaksızın ayrıştığı için yaşar. Her an ayrışmasaydı bir mineral olurdu. Ruh direnmesine rağmen sürekli ayartıldığı için yaşar. Her şey bir şeye karşı koyduğu için yaşar. Ben her şeyin karşı koyduğu şeyim. Ama eğer ben var olmasaydım hiçbir şey var olmazdı. Çünkü karşı konulacak bir şey olmazdı. Tıpkı hafif havada iyi uçtuğu için havasız yerde daha iyi uçabileceğini sanan Müridim Kant'ın güvercini gibi. Benim büyülü silahlarım müzik, ay ışığı ve düşlerdir. Ne var ki müzik deyince sadece çalınan müzik değil. Sonsuza dek çalınmadan kalacak müzik de anlaşılmalıdır. Ay ışığı derken, Sadece aydan gelen ve ağaçların gölgelerini uzatan ışıktan söz edildiği sanılmamalıdır. Güneşin dışlamadığı ve nesnelerin aldatıcı görünümlerini gündüz karartan başka bir ay ışığı da vardır. Her zaman kendisi olarak kalan tek şey düşlerdir. Onlar bizim içine doğduğumuz, her zaman doğal ve kendimiz kaldığımız o parçamızdır. Ama dünya eylemse, Düş nasıl dünyaya ait olabilir? Düş, düşünceye dönüşmüş. Dolayısıyla dünyanın gücünü içinde tutup maddesini, yani uzamda var olma olgusunu dışarı atan bir eylem olduğu için, bayan. Düşte özgür olduğumuz gerçek değil mi? Evet, ama uyanmak öyle hüzünlü ki. İyi bir düşçü uyanmaz. Ben hiç uyanmadım. Tanrı'nın uyumadığı konusunda da kuşkularım var. Bunu bana bir kez söylemişti. Kadın ilkilerek kona baktı ve aniden korkuya kapıldı. Ruhunun ta derinlerinden gelen, asla hissetmemiş olduğu bir korkuyla. Peki ama siz kimsiniz, bayım? Niçin böyle maskelisiniz? İki sorunuza da tek bir yanıt vereyim. Maskeli değilim. Nasıl olur? Ben şeytanım, bayan. Evet, şeytanım. Ama ürküp telaşa kapılmanıza gerek yok. Ve kadın, yeni bir zevkin gezindiği ürküten bir göz kırpışla ansızın bunun doğru olduğunu anladı. Gerçekten de ben şeytanım. Yine de korkmayın. Çünkü ben gerçekten şeytanım ve dolayısıyla kötülük yapmam. Yeryüzündeki ve yeryüzünün üstündeki bazı taklitçilerim bütün aşırmacılar gibi tehlikelidirler. Çünkü benim var olma tarzımın sırrını bilmezler. Sık sık esinlendiğim Shakespeare benim hakkımı teslim etti. Benim bir centilmen olduğumu söyledi. Bu yüzden içiniz rahat etsin. Emin ellerdesiniz. Bir anımı incitecek tek bir söz etmek, tek bir davranışta bulunmak elimden gelmez. Bu doğama uygun olmasaydı bile Shakespeare beni buna zorlardı. Ama gerçekten gerekmiyor. Ben dünyanın başlangıcından beri varım ve oldum olası bir alaycıydım. Zira bilmeniz gerekir ki bütün alaycılar bazı doğruları terkin etmek için alaya başvurmak istemeleri dışında zararsızdırlar. Benim Hakikati söylemek gibi bir iddiam olmadı asla. Kısmen bu hiçbir işe yaramadığından, Kısmen de hakikati bilmediğimden. Abiyim, kadir Mutlak Tanrı'nın da Hakikati bildiğini sanmıyorum. Ama bunlar ailevi sorunlar. Sizi buraya, gerçek bir hedefi, Yararlı bir amacı olmayan bu yolculuğa Niçin sürüklediğimi belki bilmiyorsunuz. Bu, az önce sandığınız gibi, ne size saldırmak ne de sizi baştan çıkarmak içindi. Böyle şeyler yeryüzünde, insanların da dahil olduğu hayvanlar aleminde olur ve bana oradan bildirildiğine göre galiba kurbanlar bile bundan zevk alırmış. Zaten saldıramam. Böyle şeyler yeryüzünde olur. Çünkü insanlar hayvandır. Evrendeki toplumsal konumun göz önüne alındığında böyle şeyler olanaksızdır. Daha iyi bir ahlak olduğundan değil, Biz meleklerin cinsiyeti olmadığından, En azından bu durumda, Esas güvence de budur. Öyleyse rahat edebilirsiniz, Çünkü size saygıda kusur etmem. Modern romancıların ve yaşlıların saygısızlığı gibi, ikinci derecede önemli ve yararsız saygısızlıklar olduğunu biliyorum, Ama ben bunlardan bile mahrumum. Çünkü benim cinsiyetsizliğim, Şeylerin kökenine kadar uzanır. Ama asla buna kafa yormak zorunda kalmadım. Birçok büyücünün benimle alışverişi olduğu söylenir. Ama bu yanlıştır. Belki de yanlış değildir. Çünkü onların ilişkide olduğu şey kendi imgelemleridir. Ki bu da bir anlamda benim. Öyleyse rahat edin. İnsanları bozarım, doğrudur. Çünkü hayal ettiririm. Ama Tanrı daha kötüdür. En azından bir anlamda. Çünkü o, çok daha az estetik olan bozulabilir bedeni yarattı. Düşler, hiç olmazsa çürümez. Geçer. Böylesi daha iyi, öyle değil mi? On sekizinci sırın anlamı budur. Tarot'u iyi bilmediğimi itiraf edeyim. Çünkü Tarot'u tam olarak anlayan dünyadaki bütün o insanlar yüzünden onun sırlarını öğrenmeyi asla başaramadım. On sekiz mi? Kocam, masonluğun on sekizinci derecesinde, masonluğun değil, masonluğun ritlerinden birinin. Ama tüm söylenenlere rağmen, ne masonlukla ne de, dahası o dereceyle hiçbir alışverişim yok. Ben, zaten yarım yamalak bildiğim tarotun, yani tüm evrenin anahtarının on sekizinci sırrına başvururum. Bir de, Gizli düzen bilginlerinin benden daha iyi bildikleri kabalaya. Ama yalnızca gazeteciliği ilgilendiren böyle şeyleri bir yana bırakalım. Benim şeytan olduğumu hatırlayalım. Öyleyse şeytani olalım. Düşünüzde beni kaç kez gördünüz? Bildiğim kadarıyla hiç, diye yanıtladı Maria, gülümseyerek ve kocaman açılmış gözlerle bakarak. Masallardaki yakışıklı prensi, Mükemmel erkeği, yorulmak bilmez aşığı hiç düşünmediniz mi? Sizi kimsenin okşamadığı gibi okşayacak birini, sanki siz onun içindeymişsiniz gibi sizin olan birini, aslında bir olan üçlü bir coşkuda hem babanız, hem kocanız, hem de oğlunuz olan birini, hiç yanınızda, düşününüzde hissetmediniz mi? Tam olarak anlamamama rağmen, evet, sanırım bunu düşündüm ve hissettim. İtiraf etmesi biraz güç, biliyor musunuz? Bendim o. Her zaman ben. Ben yılan. Bana verile gelen rol bu. Dünyanın başlangıcından beri. Sürekli ayartmam ve denemem gerekiyor. Çünkü yararlı biçimde ayartmaya izin yok. Sonradan teraziye ekleyerek burçlar kuşağının ilk on burcunu on bire çıkaran Yunanlılardır. Eleştiriyi de bunun içine katarak ilk onluyu gerçekten düzineye dönüştürense yılan oldu. Doğrusu hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorsunuz, o halde dinleyin. Başkaları anlayacaktır. En iyi yapıtlarım ay ışığı ve alaydır. Pek birbirine benzer şeyler değil. Hayır, çünkü ben de kendime pek benzemem. Bu kusur benim erdemimdir. İşte ben bu yüzden şeytanım. Peki kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yorgun. Her şeyden önce yorgun. Yıldızlardan ve yasalardan yorgun. Şöyle biraz evrenin dışında kalıp herhangi bir şeyle ciddi olarak kendimi tazeleme arzusu da cabası. Artık hiçlik yok. Neden siz bile olsa yok. Eski. Evet, çok eski şeyleri hatırlıyorum. İsrail oğullarından önce Edom denen krallıktaki Az kalsın oraların kralı ben olacaktım Bugünse benim olmayan şeyin sürgünündeyim Hiçbir zaman ne çocukluğum ne yeni yetmeliyim Ne de dolayısıyla erişeceğim erkeklik çağım oldu Ben olumsuz mutluğum Hiçliğin cisimleşmiş haliyim Asla elde edilemeden arzulanan Var olamayacağı için düşlenen şey. Bu benim hiçlik krallığım ve bana verilmeyen taht bu. Bir ihtimal olan, var olması gereken şey, Yasanın ya da yazgının bahsetmediği şey. Bunu insan ruhuna avuç avuç serptim ve bu ruh, Var olmayan şeyin yaşayan yaşamını hissedince allak bullak oldu. Ben bütün görevlerin unutuluşu, Tüm niyetlerdeki tereddüdüm, Mutsuzlar ve hayat yorgunları, Yanılsamalarından kurtulur kurtulmaz, Gözlerini bana doğru kaldırırlar. Çünkü ben de, Kendimce, Parlak sabah yıldızıyım. Hem de çok, Çok uzun zamandır. Başka biri gelip benim yerime geçti. İnsanlık pagandır, Asla hiçbir din içine işleyemedi onun. Sıradan insanın ruhunda, Ruhun ölümsüzlüğüne inanma gücü bile yoktur. İnsan, ne nerede, Ne de niçin uyandığını bilmeden uyanan bir hayvandır. Tanrılara taptığında, Onlara fetiş gibi tapar. Onun dini bir büyücülüktür. Hep böyleydi, Böyledir, Ve hep böyle olacaktır. Dinler, Cehalete dönüşmek için sırlardan taşan şeyden başka bir şey değildir Ve bu şey cahil tarafından asla kavranamaz Çünkü din, doğası gereği cahil olamaz Dinler simgedir ve insanlar simgeleri yaşamlar olarak değil Oysa öyledirler, şeyler olarak kabul ederler Oysa öyle olamazlar Sanki Jüpiter varmış gibi ama asla yaşıyormuş gibi değil. Ona yaranmaya bakarlar. Jüpiter yaşıyormuş gibi, Asla varmış gibi değil. Tuz dökülünce, Bir tutam da sağ elle solumuz üstünden serpilir. Tanrı'ya karşı günah işlediğinde, Birkaç aziz babamız duası okunur. Ruh pagan kalmaya ve Tanrı, Mezarından çıkarılmayı beklemeye devam eder. Tek az kişi, Zamanı geldiğinde geri almak üzere Tanrı'nın mezarının üstüne akasya, ölümsüz bitki bıraktı. Ama bunlar iyi aradıklarından onu bulmak için seçilmiş kişilerdi. İnsan hayvandan sadece bir hayvan olmadığını bildiği için ayrılır. O, görünür karanlıklardan başka bir şey olmayan ilk ışıktır. O, başlangıçtır. Çünkü karanlıkları görmek, karanlıklardan ışığı almaktır. O, sondur. Çünkü kör doğduğumuzu görme duyusuyla bilmektir. Böylece hayvan, kendi içinde doğan bilgisizlik yoluyla insan olur. Bunlar çağlarla zamanların sonsuzluğudur ve merkez noktasında hakikatin bulunduğu dairenin çemberi üzerinde yürümekten başka yapılacak şey yoktur. Bilimin temeli cehaletimizi bilmektir. Bulunduğumuz yer olan dünya, Olduğumuz şey olan ten, Olmak istediğimiz şey olan şeytan. Üçü birden, O büyük anda, içimizdeki efendiyi, olmamıza aramak kalmış, O efendiyi öldürdüler. Ve onun sırrı, Ona dönüşebilelim diye sahip çıktığı sır kayboldu. Ben de, Bayan, parlak sabah yıldızıyım. Ben, daha Yuhan'la konuşmadan önce buydum. Çünkü Patmos'tan önce Patmos'lar, Bütün sırlardan önce sırlar vardır. Başka bir simgeler şemasında, Benim Venüs olduğumu düşündüklerinde, Düşündüğümde, tebessüm ederim. Ama ne önemi var? Tanrısı ve şeytanıyla, İçindeki tüm insanlar ve onların gördükleri her şeyle birlikte, Bütün bu evren, Sonsuza dek çözülmeye çalışılacak bir hierogliftir. Ben, Meslek olarak, Büyü ustasıyım. Yine de büyü nedir bilmem. Sırlara vakıf olmanın en yüksek derecesi, Var olan bir şey olup olmadığını bilmekte cisimleşen soruyla noktalanır. En büyük aşk, Derin bir uykudur, dalmaktan hoşlandığımız bir uyku. Ben bile ki sırra en fazla vakıf olması gerekenlerden biriyim. Kimi zaman içimde Tanrı'nın ötesinde bulunan şeye sorarım. Tüm bu Tanrı'larla yıldızların kendi uykularından, dipsiz derinliğin büyük unutkanlıklarından başka bir şey olup olmadıklarını. Böyle konuşuyorum diye şaşırmayın. Ben doğal olarak şairim. Çünkü ben yanlışlıkla konuşan hakikatim ve sonuçta tüm yaşamım, alegorikalığına girmiş ve simgelerle açıklanan özel bir ahlak sistemidir. Hayır, dedi kadın gülerek, gerçek bir din her zaman olacaktır. Evet, iyice gülüyordu. Ya da, o zaman hepsi sahtedir. Bayan, kendi işlerinde ne kadar karşıt görünürlerse görünsünler, bütün dinler gerçektir. Bunlar aynı gerçeğin farklı simgeleridir. Farklı dillerde söylenmiş aynı cümle gibidirler. Böyle ki aynı şeyi söyleyenler birbirlerini anlamazlar. Bir pagan Jupiter, bir Hristiyansa Tanrı dediğinde insan aklının farklı sözcüklerine aynı duyguyu katarlar. Aynı sezgiyi değişik biçimde düşünürler. Bir kedinin güneş altında uyumasıyla bir kitabı okumak aynı şeydir. Bir vahşi, fırtınaya, bir Yahudinin Yehova'ya baktığı gibi bakar. Bir vahşi, güneşe, bir Hristiyanın İsa'ya baktığı gibi bakar. Peki ya niçin bayan? Çünkü gök gürültüsü ve Yehova, güneş ve Hristiyan aynı şeyin farklı simgeleridir. Bu simgelerin dünyasında yaşıyoruz. Aynı aydınlık ve karanlık. Görünür karanlık dediğimiz. Tapmakta ve her simge hakikatin yerine geçebilecek bir hakikattir. Ta ki zamanla koşullar, hakiki hakikati yeniden oluşturuncaya kadar. Bozuyorum ama aydınlatıyorum. Ben parlak sabah yıldızıyım. Zaten bu cümle daha önce iki defa bana benzemeyen başka biri için haklı olarak kullanılmıştı. Kocam bir kez bana İsa'nın güneşin simgesi olduğunu söylemişti. Evet, bayan. Peki bunun tersi, yani güneşin İsa'nın simgesi olduğu, niçin doğru olmasın? Ama bayım, siz her şeyi tersinden söylüyorsunuz. Bu benim görevim, bayan. Ben, Gothen'ın dediği gibi, inkar eden değil, zıddına giden tinim. Zıddına gitmek çirkin bir şey. Edimlerin zıddına gitmek, evet, fikirlerin zıddına gitmek değil. Niçin? Çünkü ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, edimlerin zıddına gitmek, bir eylem olan dünyanın dönmesini engellemek demektir. Ama fikirlerin zıddına gitmek, bizi bırakmalarına yol açacak biçimde davranmak ve yılgınlığa, oradan da düşün içine düşmek demektir. Yani sonuçta, dünyaya ait olmamızı sağlayacak biçimde davranmaktır. Bu dünyaya ilişkin, bayan, üç değişik teori vardır. Her şeyin rastlantı eseri olduğu, her şeyin tanrı eseri olduğu, her şeyin düzenlenmiş ya da birbiriyle kesişen birçok şeyin eseri olduğu. Genellikle duyarlılığımızla uyum içinde düşünürüz. Böylece bizim için her şey bir iyilik ve kötülük sorunu haline gelir. Uzun zamandır bu yorum nedeniyle ben şahsen büyük iftiralara uğruyorum. Şeyler arasındaki ilişkilerin. Şeylerin ve ilişkilerin var olduğunu kabul edersek Bir tanrının ya da bir şeytanın veya her ikisinin birden açıklayamayacağı kadar karmaşık olduğu Sanırım kimsenin aklına gelmedi hiç Ben bütün düşlerin ayısı efendisi Bütün sessizliklerin görkemli çalgıcısıyım Ağaçların ve ay ışığının olduğu şahane bir manzaranın karşısında yapayalnızken ne düşündüğünüzü hatırlıyor musunuz? ''Hatırlamıyorsunuz. Çünkü beni düşündünüz. Ama size söyleyeyim. Gerçekte ben yokum. Bir şey varsa bilmem. Belirsiz emeller, boş arzular, sıradan şeyleri severken bile hissettiğimiz tiksinti, sıkmayan şeylerin verdiği sıkıntı. Tüm bunlar...'' Dipsiz derinliğin büyük ırmaklarının kıyısına uzanmış, benim kendimin de hiçbir şey bilmediğimi düşünürken doğmuş eserlerimdir. O zaman düşüncem bu belirsiz sızıntı insanların ruhlarına iner ve insanlar kendilerini kendilerinden farklı hissederler. Ben ebedi farklılığım, ebedi ertelenmiş dipsiz derinliğin artığıyım. Ben yaratılışımın dışında kaldım. Ben dünyadan önce var olan dünyaların tanrısıyım. İsrail oğullarından önce kötü hüküm sürmüş Edom krallarının bu evrendeki mevcudiyetim çağrılı olmayan bir kimsenin mevcudiyetidir. Var olmayı başaramamış ama olmak üzere olan şeylerin anılarını taşıyorum kendimde. O zamanlar ne bir yüz yüzelik ne de bir denge vardı. ''Bununla birlikte, hakikat hiçbir şeyin var olmadığıdır. Ne benim, ne de başka herhangi bir şeyin. Az çok kusursuz ve donanımlı değişik yaratıcıları ve şeytanlarıyla tüm bu evren ve diğer evrenler boşluk içinde boşluklardır. Hiçbir şeyin gereksiz yörüngesinde dönen hiçlikler, uydulardır. ''Ben seninle değil, oğlunla konuşuyorum.'' ''Benim oğlum yok.'' Yani altı ay içinde olacak. Tanrı isterse. Onunla konuşuyorum ben. Altı ay içinde mi? Neyin altı ayı? Nasıl neyin? Altı ay. Altı güneş ayı mı? Ha, evet. Ama hamilelik ay takvimine göre hesaplanır ve ben bile ancak kızımın, yani kaosun sularında görünen yüzüm olan ayın aylarıyla hesap yapabilirim. Benim hamilelikle ve yeryüzünün tüm bu pislikleriyle hiçbir ilgim yok ve bu şeyleri benim yarattığım ayın yasalarına göre hangi haklı ölçmeye kalkıştıklarını da bilmiyorum. Niçin başka bir ölçü bulmadılar? Kadir-i Mutlak Tanrı niçin benim işime gerek duymuş? Dünyanın başlangıcından beri bana hakaret yağdırıldı ve iftira edildi. Beni savunan şairler bile ki yaratılış olarak dostlarımdır, Beni iyi savunmadılar. İçlerinden biri Milton denen bir İngiliz. Asla çıkmamış belirsiz bir savaşı yandaşlarımla birlikte bana kaybettirdi. Bir diğeri Goethe denen bir Alman. Bir köy trajedisinde bana muhabbet tellalı rolü verdi. Ama ben onların sandığı kişi değilim. Kiliseler benden tiksiniyor. Müminler adımı duyunca titriyor. Ama onlar isteseler de istemeseler de bu dünyada benim bir görevim var. Ben ne tanrıya baş kaldıran kişiyim ne de inkar eden tin. Ben imgelem tanrısıyım. Yetik çünkü yaratmıyorum. Çocukken oyuncaklardan oluşan düşleri benim sayemde görüyordun. Kadın olduğunda bu düşlerin dibinde uyuyan, Geceliğin seni kucaklayacak prenslere ve fatihlere benim sayemde sahip oldum. Ben sesi esriklik, ruhu yanılgı olan, yaratmadan yaratan tinim. Tanrı beni, geceliğin kendisini taklit etmem için yarattı. O güneştir, ben ay. Benim ışığım uçucu ve sonlu olan her şeyin, bataklıklarda veya gömüklerde geceleri görülen hafif parıltının, Nehir kıyılarının, bataklıkların ve gölgelerin üzerinde gezinir. Hangi erkek göğüslerinin üstüne benim olan o eli koydu? Benimkinin eşi bir öpücükle öpüldün mü? Uzun, sıcak ikindilerde o kadar düş görürdün ki, Düş gördüğünü düşlerdin hani. Sanat tüm mutluluğu verecek, Seni sonsuza dek kucaklayacak birinin buğulu. Hızlı karaltısını düşlerinin derinlerinden geçerken görmedin mi? Bendim o. Benim. Ben, senin her zaman aradığın ve asla bulamayacağın kimseyim. Belki Tanrı'nın kendisi bile, dipsiz derinliğin uçsuz bucaksız dibinde beni aramaktadır. Onu tamamlayayım diye. Ama çok yaşlı Tanrı'nın, Yehova Satürn'ünün laneti ikimizin de üzerinde dolaşıyor, bizi birleştirmesi gerekirken ayırıyor ki yaşamla yaşamdan beklediğimiz tek bir şey olsun. Parmağında taşıdığın ve sevdiğin alyans, belirsiz bir düşüncenin sevinci. Aynada kendini gördüğünde kendini iyi hissetmen, kendini kandırma, sen değilsin, benim. Eşyaları güzelleştiren, Tüm kurdeleleri güzelce bağlayan, Eşyaları süsleyen renkleri seçen benim, Zaman aralıklarının ve arada kalan her şeyin, Yaşamda yaşam olmayan şeylerin mutlak efendisi olan ben, Yurtluğumu ve imparatorluğumu, Var olmaya değmeyen tüm şeylerden yaratırım. Gece, Nasıl benim krallığımsa, Düşte yurtluğumdur. Ne ağırlığı, ne de ölçüsü olan şey. Ben. İnsanlara ıstırap veren dertler, Tanrılara ıstırap veren dertlerle aynıdır. Aşağıda olan, yukarıda olan gibidir, der. Bütün din kuramcıları gibi. Var olma hariç hiçbir şeyi unutmayan, Üç kere yüce Hermes. Tanrı, kaç kere bana, Aterodokuantelin ağzıyla, Zavallı ben, zaballı ben, Kimim ki ben? Demiştir. Her şey simge, gerilemedir ve Tanrı olan bizler, Meçhul üstadlarını tanımadığımız bir düzende artık yalnızca yüksek bir dereceye sahibiz. Tanrı, bu bilinen düzendeki ikinci kişidir ve düzenin tiderinin, Gizli tiderleri bilen, o da biliyorsa, Tek kişinin kim olduğunu bana söylemez. Tanrı, kaç kez bana, Kardeşim, ben kim olduğumu bilmiyorum demiştir. Sizler insan olma üstünlüğüne sahipsiniz ve ben bazen bütün bu dipsiz derinlik yorgunluğunun derinliğinde, ocak başında ailece geçirilen bir gecenin dinginlik ve huzuru, biz tanrılarla meleklerin, özümüz gereği mahkum olduğumuz bu sır metafiziğinden daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Kimi zaman dünyaya bakmak için eğilip de, Limandan çıkan ya da limana dönen balıkçı gemilerinin yelkenlerini uzaktan gördükçe kalbim, tanımadığı bir ülkenin düşsel özlemini duyuyor. Hayvani yaşamlarında uyuyanlara ne mutlu. Şiirle örtülü ve sözcüklerle açıklanan özel bir ruh sistemi. Çok ilginç bir sohbetti. Sohbet mi, bayan? Ama bu sohbet, belki yaşamınızın en önemli olayı olsa bile, Asla gerçekten olmadı. Bir kere benim var olmadığım iyi bilinir. İkincisi beni şeytan diye adlandıran tanrı bilimcilerin ve gericilik diye adlandıran özgür düşünce yanlılarının hem fikir oldukları gibi benim sohbetlerimden hiçbiri ilginç olamaz. Ben zavallı bir efsaneyim bayan ve daha kötüsü zararsız bir efsaneyim. Beni teselli eden tek şey evrenin Evet, değişik ışık ve yaşam biçimleriyle dolu o şeyin de bir efsane olmasıdır. Bana Kabala ve Teozef'ı ışığında tüm bunların aydınlanabileceği söylendi. Ama benim bu konularda hiçbir bilgim yok. Ve bu konulardan konuşma fırsatı bulduğun Tanrı, kendisinin de bunları pek iyi bilmediğini söyledi. Çünkü kendi sırları içinde bunlar, kitaplardan ve gazetelerden öğrendiğime göre sayıları her zaman kabarık olan, yeryüzünün sırlara vakıf üstadlarının tek elinde. Doğruyu söylemek gerekirse, burada, dünyanın yaratıldığı ve dönüştürüldüğü bu üst kürelerde, biz hiçbir şey anlamayız. Kimi zaman, her şeye tepeden bakan yaylanın işittiğime göre Herodom denen dağın yaylası, kenarına uzanarak, geniş yeryüzüne doğru eğilir, ve her eğilişimde yeni dinleri, sırlara vakıf olma arayışlarını, Tanrı'nın bile bilmediği ebedi hakikatin hepsi birbiriyle çelişen yeni biçimlerini görürüm. Evrenden bıktığımı size itiraf edeyim. Tanrı da benim kadar bıktı. Nasıl üstümüze kaldığını bilmediğimiz bu aşkın sorumluluklardan bizi kurtaracak bir uykuya seve seve yatardık. Her şey sanıldığından daha esrarengiz ve buradaki her şey, Tanrı, evren ve ben... ''Erişilmez hakikatin aldatıcı kuytusundan başka bir şey değil. Sohbetinizin ne kadar hoşuma gittiğini tahmin edemezsiniz. Böyle konuşulduğunu hiç duymamıştım.'' Sokağa çıkmışlardı. Kadının fark etmediği ay ışığıyla aydınlanan sokağa. Bir an sustu kadın. ''Ama biliyor musunuz?'' ''İlginç. Bütün bu konuşmaların sonunda ne hissettiğimi gerçekten biliyor musunuz?'' ''Ne peki?'' diye sordu şeytan. Kadın... Gözleri yaşlı ona doğru döndü. Size büyük bir merhamet. Kırmızılar içindeki adamın yüzünden ve gözlerinden kimsenin mümkün olduğuna inanamayacağı bir tedirginlik ifadesi geçti. Kadının kolunu tutan eli ansızın düştü. Durdu. Kadın huzursuz birkaç adım attı. Sonra bir şeyler söylemek için ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü hiçbir şey anlamamıştı. Ona acı verdiğini görerek, kendini affettirmek için geri döndü şaşırıp kaldı yapa yalnızdı evet bu onun sokağıydı sokağın ucu ama ondan başka kimse yoktu ayın parlak ışıkları tramvayın çıkış kapısına değil her zamanki doğrama atölyesinin kapalı olan iki kapısına vuruyordu hayır ondan başka kimse yoktu bu gece görülen gündüzki sokaktı güneş yerine ay ışığı hepsi o kadar Evleri ve sokakları doğal halleriyle gösteren normal, çok parlak ay ışığı. Her zamanki ay ışığı ve kadın evine doğru ilerledi. Tanıdıklarla birlikte döndüm. Bu tarafa geliyorlardı da. Nasıl döndüm peki? Yürüyerek mi? Hayır, arabayla geldim. Sahi mi? Hiçbir şey işitmedim. Kapıya kadar değil, dedi kadın tereddütsüz. Beni köşede bıraktılar. Onlara beni buraya kadar getirmemelerini, çünkü sokakta o güzelim ay ışığında biraz yürümek istediğimi söyledim. Çok güzeldi. Şimdi gidip yatayım. İyi geceler. Ve gülümseyerek ama kocasına öpücük vermeden, verildiğinde, bunun bir alışkanlık mı yoksa bir öpücük mü olduğunu kimsenin bilmediği her zamanki öpücüğü vermeden yatmaya gitti. Öpüşmediklerini ikisi de fark etmedi. Beş ay sonra doğan erkek çocuk, çok zeki olduğunu zaman içinde ve gelişimi boyunca gösterdi. Bir erkek olduğunda çok yetenekli bir adam oldu. Belki de bir dahi, bazı eleştirmenlerce öne sürüldüğü halde, belki de doğruydu bu. Yıldız balına bakan bir astrolog, yükselen burcunun yengeç, yıldızının da satürn olduğunu söyledi. ''Söyleseniz anne, annelerin bazı anılarının çocuklara aktarabildiği söylenir.'' Düşümde sürekli olarak gördüğüm ama başımdan geçen hiçbir şeye bağlayamadığım bir şey var. Bu kırmızılar giyinmiş, çok konuşan bir adamın belirdiği garip bir yolculuğun anısı. Önce bir otomobil, sonra da bir tren, trenle yapılan bu yolculukta sanki bütün yeryüzüne egemen olan çok yüksek bir köprüden geçiliyor. Sonra dipsiz bir derinlik ve bir ses var. Yığınla şey anlatan, onları dinleseydim belki bana hakikati söylerlerdi. ''Sonra bir yeraltı geçidinden çıkar gibi ışığa, yani ay ışığına çıkılıyor. Çıkılan yerde tam burası, sokağın ucu. Ah sahi, her şeyin başında ya da sonunda, kırmızılar içinde bir adamın ortaya çıktığı şenliğimsi bir şey var.'' Maria elindeki işi dizlerinin üzerine bıraktı ve Antonia'ya dönerek dedi ki, ''Çok hoş doğrusu. Şu tren ve otomobil hikayesinin ve geri kalanların düşten başka bir şey olmadıkları açık. Ama gerçekte bir doğruluk payı var.'' Yıllar önce karnaval sırasında Klapazor'daki şu balo, evet, onun doğumundan yaklaşık beş altı ay önce, hatırlıyor musun? Mefistofeles kılığına girmiş bir delikanlıyla dans etmiştim. Sonra da siz beni arabanızla eve bırakmıştınız. Hatta ben sokağın ucunda kalmıştım. Bak işte, onun dipsiz derinlikten çıktığını söylediği yer. Ah, şekerim, gayet iyi hatırlıyorum. Biz buraya, evin kapısına kadar gelmek istemiştik ama sen istememiştin. Sen sokakta Ay ışığında biraz yürümek istediğini söylemiştin. Çok doğru, öyle. Ama sana anlatmadığıma emin olduğum bazı şeyleri tahmin etmiş olman ne tuhaf, oğlum. Elbette hiç önemi yok bunların. Şu düşler ne garip şeyler. İçinde ilgili kimsenin bile tahmin edemeyeceği, gerçek şeyler olan vetiren köprü, yeraltı geçidi gibi bir yığın koca saçmalığın yer aldığı böyle bir hikayeyi insan nasıl uydurur? Nankör insanlık. İşte şeytana böyle teşekkür ediyorlar. Şeytanın saati Pesua'nın sağlığında yayınlanmış bir yapıt değildir. Bölümünden sonra ardında bıraktığı 20 bine aşkın el yazmasının arasında kimi el yazması kimi daktilo edilmiş halde bulunmuş ve araştırmacılar tarafından rastgele bir sıralamayla bir araya getirilmiştir. Bunların arasında bulunan son ibaresiyle biten diğer bir yaprağın Pesua'nın metne düşündüğü bir bitiş seçeneği olabileceği tahmin ediliyor. Alternatif son. Maria elindeki işi dizlerinin üzerine bıraktı. Bu baloda Mefistofeles giysili kırmızılara bürünmüş biri yoktu. Olsaydı asla unutmazdım. Değil mi Antonia? Hayır, hatırlamıyorum. Kesinlikle yoktu. Bu tür şeyler, özellikle çok çarpıcı renkler, asla unutulmaz. ''Ya siz, anne, bu baloda kimseyle dans etmediniz mi?'' ''Ettim, tek bir kez. Bana Doktor Faust olduğunu söyleyen, bilgin kılığına girmiş bir adamla. Bir daha da kimseyle dans etmedim. Neredeyse dilsiz bir adamdı. Bana Doktor Faust olduğunu söylemenin dışında. Onu da ben sormuştum. Sanırım başka hiç laf etmedi.'' Ve katılasıya güldü. ''Yo, yo'' etti. ''Yüzünü hala hatırlıyorum. Sanki orada olmaya mahkûmmuş gibi pek hüzünlü, pek bitkin bir yüz.'' Benden ayrılırken şöyle dedi. Elveda, Marganda. Bu şakayı hiç anlamadım. Ama zavallı öyle dalgındı ki, hiç kuşku yok, başka bir kızı düşünüyordu. Gretchen, bu baloda olan biten bu. Tuhaflık, şu sokak ve ay ışığı hikayesinde. Kim bilir, belki de sana bundan söz etmişimdir. Belki, olabilir, hatırlamıyorum. Ama mümkün. Böyle olsa gerek. Son